Merhaba, WWF yayınladığı bir açıklamayla Türkiye'deki yaban hayatının sembollerinin av turizmine kurban edilmesine yol açacak av turizmi ihalelerinin iptal edilmesine talep etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 15 ayı 109 yaban keçisi ve 4 çengel boynuzlu dağ keçisinin de aralarında bulunduğu birçok yabani hayvan türünün 1 Mayıs 15 Aralık tarihleri arasında avlanmasına izin verdiğini daha önce sizlere programımızda aktarmıştık. WWF Türkiye'nin bu konuda yayınladığı açıklama şöyle. Farklı illerde yapılacak ihalelerden sonra en çok para ödemeyi taahhüt eden av turizmi acenteleri elde ettikleri kotaları avcılara satacak ve Türkiye'nin önemli canlı türleri bir kez daha av turizmine kurban edilecek. Avlanma izni verilen hayvanlar arasında korumakla yükümlü olduğumuz boz ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türler de var. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre Avrupa'nın Yavan Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, (Bern) korumamız gereken türler arasında boz ayı, aynı zamanda nesli tehlike altında olan yaban hayvanları ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme yani CITES 2 kapsamında da yer alıyor. Doğal yaşam ortamları, hızla daralan yaban hayvanları, İster istemez insanlarla karşı karşıya gidiyor. Sayılarında artış olgusu yaratıyor bu da ve bu tür kararların alınmasına gerekçe olarak kullanılıyor. Türkiye'de ayılar başta olmak üzere bu türlere ilişkin kapsamlı ve güvenilir veriler olmadığından sayılarının gerçekte ne olup olmadığı hakkında bir bilgi yok. Diğer türler için de benzer kaygılar taşınıyor. Böylesine kritik kararların elde güvenilir bilimsel veriler olmadan gözlemlere dayanarak verilmemesi gerekir. Bu kararın alınmasının ardındaki gerekçeleri merak ediyor. Yetkililerden konuyla ilgili detaylı bir açıklama bekliyoruz dendi. WWF Türkiye'nin Genel Müdürü Tolga Başlak da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de yaşam alanları gittikçe daralan yavan hayvanlarının av turizmine malzeme yapılması kabul edilemez.'' avlanma ihalelerinin iptal edilmesini ve Türkiye'deki yaban hayvanlarının detaylı bir envanterinin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılmasını talep ediyoruz, dedi. Greenpeace, 18 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen elektrik piyasası kanundaki değişikliklerin yaratacağı çevre tahribatına dikkat çekti. Onaylanan değişikliklere göre kömürlü termik santraller ve planlanan Akkuyu nükleer santrali çevreyi koruyan yasal düzenlemelerden muaf tutulacak. Greenpeace, çevre izinlerini 2019 yılına kadar ortadan kaldıran ve Akkuyu Nükleer Enerji Santral Projesi'ni kıyı kanundan muaf tutan bu tasarının yasalaşmamasını talep ediyor. Yasa tasarısının onaylanan 12. maddesine göre kamuya ait özelleştirilmiş ve özelleştirilecek olan kömürlü termik santraller 2019 yılına kadar çevresel izinden muaf tutuluyor. Bu tesislerin çevreye vereceği zarar nedeniyle üretimin durdurulması ve bu nedenle idari para cezası uygulanması da yasaklanıyor. Yasanın ilgili maddesi 14 Mart 2013 yılında da yürürlüğe girmiş, ancak Greenpeace'in konuya gündeme getirmesi ve daha sonra Ana Muhalefet Partisi'nin ilgili maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıması sonucu, Anayasa Mahkemesi tarafından kömürlü termik santrallerin ciddi çevre ve sağlık etkileri gözetilerek iptal edilmişti. Anayasaya aykırı olması nedeniyle iptal edilmiş bu madde, düzenlemesinin yeniden bir yasa tasarısı olarak gündeme taşınması Hukuka aykırı. Greenpeace avukatı Deniz Bayram bilindiği üzere daha önce aynı madde düzenlemesi anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptal kararına rağmen aynı düzenlemenin tekrar tasarı olarak gündeme gelmesi bu tasarıyı hazırlayan Enerji Bakanlığı tarafından açıklanmayı gerektiriyor. İptal edilen madde henüz anayasa mahkemesi tarafından iptal kararının gerekçesi dahi açıklanmamışken neden tekrar gündemde? Anayasada yer alan hukuk devleti ilkesi bağımsız yargının üstünlüğü sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı uyarınca... Başta kömürlü termik santraller ve nükleer santraller olmak üzere enerji üretim santrallerine bir dizi çevresel muafiyet getiren bu tasarının yasalaşmaması gerekiyor. Zaten bu tasarı yasalaşıp yeniden anayasa mahkemesine taşınırsa bir önceki iptal kararı gereği yeniden iptal edilmesi gerekecektir diyor kendisi bu açıklamada. Ve Let's Do It Akdeniz Çevre Temizliği Hareketi Yüzü Aşkın Gönüllüsü'nün katılımıyla 9 Mayıs Cumartesi günü Adana'da Karataş ilçesindeki Harbiş kumsalında temizlik çalışması yapacak. Akdeniz etrafında yaşayan 22 ülkede Akdeniz'i bir günde temizlemek için harekete geçmiş gönüllü bir hareket. Let's do it yani haydi yapalım. Akdeniz'in çevre temizliği hareketi 9 Mayıs Cumartesi günü saat 10'da Akdeniz'in sahil kıyılarını temizleyecek. Let's do it Akdeniz Adana temsilcisi Zübeyde Kılıç hareketin 22 Akdeniz ülkesiyle beraber organize edildiğini ve Türkiye sınırları içerisinde Yunanistan'ın sınırından Suriye sınırına kadar süreceğini kaydetti. 2008 yılında Let's Do It Akdeniz Çevre Temizliği Hareketi'nin küçük bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Estonya'da başladığını anlatan Kılıç, yol kenarlarında, doğada, şehirlerde bulunan 10 bin ton atığın 50 bin gönüllünün bir araya gelmesiyle sadece 5 saatte temizlendiğini vurguladı. Kılıç bu temizlik etkinliğinin normal şartlar altında devletin 3 yılını aldığına dikkat çekti. Akdeniz'in bize değil bizim Akdeniz'e ihtiyacımız var. En temiz Akdeniz için haydi yapalım diyen Zübeyde Kılıç, 9 Mayıs Cumartesi günü Karataş ilçesinin Harbiş kumsalını yüzü aşkın gönüllü ve tema gönüllüleriyle temizleyeceklerini duyurdu. Daha detaylı bilgiye let'sdoitakdeniz.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.